22. Numaralı konu, Musab bin Umeyr'in Saad bin Muaz'ı İslam'a davet etmesi ve onun da Müslüman olması sonra Üseyd mızrağını alıp Saad'ın kavminin yanına gitti. Onlar hala bıraktığı yerde duruyorlardı. Saad bin Muaz onun geldiğini görünce yanındakilere Allah'a ent içerim ki o buradan ayrıldığından daha farklı bir yüzle geliyor, dedi. Üseyd onların yanına geldiğinde Saad ona, ne yaptın, diye sordu. Üseyd şöyle cevap verdi, ben o iki kişiyle konuştum ve onlardan bir zarar da. Da görmedim, onlara bir daha bize gelmemelerini söyledim, onlar da istediğini yaparız, dediler, fakat duyduğuma göre Beni Haris kabilesi Esad bin Zürare'yi öldürmek üzere yola çıkmışlar, onlar Esat'ın senin halanın oğlu olduğunu biliyorlar ve maksatları da seni tahkir etmektir, bu cümleden anlaşılıyor ki İslam'ın lehinde insan hilafi hakikati söyleyebilir, bu duruma öfkelenen Saad bin Muazaya'a fırlayarak mızrağını kaptı ve Eyüseyd, sen sana verilen görevi hakkıyla yerine getiremedin, dedi ve sonra Esat ile Mus'ab'ın yanına gitti, onların sakin bir şekilde oturduklarını görünce Üseydin o sözleri kendisini tahrik etmek için söylemiş olduğunu anladı, yanlarına vardı ve onlara sövüp saymaya başladı, sonra Esat bin Zürare, ye eba andolsun, eğer sen benim akrabam olmasaydın bunu yapamazdın, niye yurdumuza gelip de hoşumuza gitmeyen şeyler yapıyorsun, dedi, Esat, Mus'ab'a şöyle dedi, ey Mus'ab, sana, arkasında bulunan kavmin efendisi, önderi gel